Evet galerin evdeyiz. Mısır Apartmanı'nda. Evan Alpay'ın sergisi Kasım ayının son haftasında açıldı burada. Biyofilya 2 ismini taşımakta bu sergi. Şu anda serginin ortasında Evan Alpay ile duruyoruz. Merhabalar. Merhaba. Anladım. Evet Biyofilya 2 konseptten, hepsinden konuşuruz. Mühim bir konsept bugünlerde. Hı -hı. Özellikle can alıcı bir konuya temas etmişsiniz. Yaşam konusuna Hı -hı. ve çeşitlilik Konusunda ama dinleyicilerimiz için öncelikle Elvan Alpay'ı çok zor bir soru gibi gelecek ama kendinden bahsetmesini isteyeceğim. Kendimden bahsedeyim. 1968 doğumluyum. 1993'ten beri de periyodik olarak kendi sergilerimi açıyorum. Çeşitli grup sergilere katıldım. Kısa bir dönem asistanlık yaptım. Onun dışında. Mahmur Üniversitesi Evet, evet. Bir üç sene aşitanlığım var, ondan beridir de tek başıma devam ediyorum açıkçası. Bizimlerinizde ya da işlerinizde baş başa. Aynen, aynen. İlk Galeri Nevin sitesine baktığımda daha önceki sergiler için e, enstalasyonlar var ilk başta ve hançerler aslında. Hı hı. Mesela hançerler nasıl çıktı kadrajınızdan O merak ettim. Hançerler evet çok komik bir serüveni var onun. Ben ilk yaptığım, okuldayken daha yapmaya başladığım şey çok geometrik karpuz dilimleri, formlarıydı. Son derece yalın geometrik işler yapıyordum. Onlar daha sonra böyle daha renkli, daha şey fakat bizde çok tipik vardır ya karpuz ve bıçak formları. Karpuzlara bıçaklar girmeye başladı. Ondan sonra o dönem geçti işte kurbağalar vesaire çok tuale boyut katmaya çalıştığım bir dönemdi o. Daha sonrasında heykele ilgi duymaya başladım ve tabii o bıçak hançer formu çok cazipti. Çok her zaman çok nedense yakınlık duyduğum bir formdu. Onun dışında tabii sunumun öyle olması evdeki çeşitli şeylerle deneyerek, düşünerek tam hani kendini İçine sokabileceğim bir iş istiyordum, kendini de içinde görebileceğim bir iş istiyordum <gülüyor> ve o çıktı o süreçte. Zaten aynaların efekti de... E, hançerde mu? biraz ego, kimlik, benlik vesaire onun üstüne bir e, şey olduğu için bir de onun içine izleyicinin kendisinin girebilmesini sağlayabilecek bir şey çıkarmak İyi o. Aynaydı arkası fonlar yani evet. ayna ve camın içinde alüminyum döküm, e, hançer fonları vardı. Öyle çıktı. Söylemi de sert bir malzeme aslında. Şimdi karşısında durduğumuz işlere bakınca çok daha sakin belki. Bilmiyorum bunu söylemek ne kadar doğru ama fakat anlattığı şey de bunların içerik olarak demin ilk de rizgâhta söylediğin gibi kaybetmekte olduğumuz doğal yaşama çok fazla işaret ediyor. Yani malzeme yumuşarken belki hı hı. de söylem... içerik daha evet Farklılar belki işte. ağırlaşıyor demeyeyim ama ııı ee zenginleşiyor belki yani orada daha benlik durma kadın olma ayakta kalma bir sürü başka tercih çok da tabii 29 yaşındaydım şu anda 46 yaşındayım <Gülüyor> ama ben kendim baştan beri doğal formlarıyla anlattım diyeyim yani ben bunu kullanıyorum bunu farklı şeyleri anlatırken farklı şekillerde kullanıyorum ee, yani 93'te açtığım sergide tamamen kurbağalar, rengarenk renk muzlar, işte nilüferler, kirazlar vesaire. Orada bir, daha bir dönüşme ve daha bir hani yeni başlamanın o neler bekliyor beni heyecanıyla belki daha farklı bir şey vardı. Bu da ya aslında ben oturup duygusal olarak neredeyim, ne yaşıyorum falan diye düşünmüyorum. Bu işlerde, pentür ayrı bir şey yani hmm. o dediğiniz hançerler veya işte organizma, orman, orada önce tasarlıyorsunuz, biliyorsunuz ve ona göre üretiyorsunuz ama pentür daha farklı bir proses. Yani o bir serüven kendi içinde ve bir şekilde de e, bu işlerde en çok e, bana iyi gelen, e, başladıktan sonra artık bir şekilde elin düşünür hale gelmesi ve o, hmm. hani, o akışa girebilmek. Hmm. Tabii ki de e, doğa çok önemli. Doğa her zaman çok önemliydi. Bugünlerde artık iyice herkese sirayet etmesi bu e, konunun. hani Olup bitenin dehşetli vahametinin çok göz önüne gelmiş olması. Yani bu çok zamandır süre gidiyordu. Ama artık o öyle bir raddede ki hiçbir kimse kaçamıyor ve görmezden gelemiyor. Çok uzun şeyler ve herkesin görmezden gel Hepimizin bir şekilde... Bununla yüzleşmekten kaçtığını düşünüyorum. Biraz soft bir konuydu belki. Çok da. E çok kimsenin de zaten şey yaptığı yoktu. Yani özellikle Türkiye'de daha bu raddede bir talan da yoktu tabii ki de. Hı hı. Ama benim derdim sadece talan kısmı değil doğayla ilişkimizde. Hani fark edebilmek, onunla bir ilişki kurabilmek, daha doğrusu bunun kaçınılmazlığını ne kadar istemesek, reddetsek de kaçınılmaz bir şey olduğunu bilip kendimizi açabilmemiz herhalde daha e, gerekli olan. Benim başıma gelmez diye düşündüğünüzden belki artık dediğiniz gibi benim de başıma geldiğini anlayınca bir bilinç oluşmaya da başlıyor. Mutlaka, mutlaka. İşte yana. Yana. Pardon. Yana. Yani benim başıma gelmezin e, şeyini aşmış vaziyetteyiz. Dünyanın ne, neden bahsediyor, biz neler yapıyoruz. Bir de o tarafı var biz. Eskiden zaten dünyada da böyle şeyler oluyordu. Biz de takip ediyorduk şimdi. E yeşil enerjiye geçiş bu kadar hızlanmış ve bu kadar önem kazanmışken hala biz ülkemizde nükleer santral kuruyoruz falan. Bu bunlar artık şeyi de ikna etmiyor. Yani ilerleme adına bunların yapıldığına da bence kimseyi pek ikna eder hali kalmadı. O da iyice bir reaksiyona neden oluyor. Ya biz yanlış bir şeyler yapıyoruz gibi his yani toplumu genelinden bahsetmiyorum tabii ki de çok bilemiyorum ama bu noktada biyofilya kavramını konuşsak, bu biophilia iki başlık taşıyor. Bir süredir düzenine e, düşünüyor olduğunuz bir konu, biyoçeşitlilik ve belli bir şeyden, bilimsel bir e, tabanı da var, teorik hı hı. bir tabanı var. E, nedir biophilia sizden? Anlayacak? Biyofilya hipotezi kitabı, e, insan doğayla ilişkisi üzerine 14 farklı tezden oluşan bir şey ama e, biyofilya, insanın biyoçeşitliliğe duyduğu derin ve büyük sevgi aslında. Yani bu sevginin iyileştiriciliği de aynı zamanda. Bunun estetik ve hani o dehşetli varyasyon ve estetik güzellik doğada. Çünkü anlamlandıramadığımız oranda bir güzellik endişesi de var. Her şey hani çok frapan ve çok ekstravagan güzel. Hani bu da insanları düşündürüyor tabii. Niye? Yani güzellik de bir hedef gibi doğada. Ama tabii biyofilyanın şeyi bu değil. O bütün biyolojik çeşitliliğe duyulan derin bağ ve tabii ki de sonuçta işte bir şempanzeyle genetik olarak %99 bir sivrisinekle de 98.7 Aynı, aynıyız. Evet, aynı. Ee, i̇şte beş temel maddeden oluşuyoruz. Bütün evren gibi hepimiz. Ve bunun e, ne kadar güçlü bir e, bağ Hı -hı. Aynı, e, olduğu e, çok net ortada. Bunu kestikçe e, kendimizi kötü hissediyoruz. Şehirleşme üzerine çok şeyler söylenmiştir. Yani şehirde insanın mutsuzluğu filan, o temelde bu. Çünkü... Hı -hı. Sürekli bir betona, sürekli bir şeye baktığın zaman bir şekilde e, is, yani bunun farkında olmasan da iyi olamıyorsunu savunuyor biyofilya hipotezi. Bunun senin seçiminle, tercihinle bir ilgisi olmadığını, Hı -hı. bunun kaçınılmazlığını. Evet. Bunlar çok kabaca doğa resimleri aslında ve evet. hareketleri de var izlenebilecek içinde ve renk çeşitliliği vesaire. E, ama bir yandan bir korkunçluğu da var bir izleyici olarak en azından baş döndürücülüğü olduğunu söyleyebilirim hani biyofilyen bildiğimiz manada böyle bir doğa manzarası ayrıştırılmış doğa parçalarından daha fazlasını söylüyor bakarsanız tam da aslında belki yani parçası olduğumuz için parçası olduğumuzda öne sürdüğü noktada burada da bazı mesela tabloların tablolar dışarıya çıkmak üzereymiş gibi. Yani, hmm. yani çerçe, çerçeveyi de açmak üzereymiş gibi falan. Dolayısıyla hmm. hani bilmem belki de hani da dışına çıkacak mısınız sonrasında ne var? Aklınızda? Ha, kanva, kanvasla öyle bir derdim çok oldu. Çok e, zaman onu yaptım ama burada size o etkiyi veren bana soruyorsanız düzenleme. <gülüyor> Şimdi çok e, şarjı işler çok. Evet. Hepsi kendi içinde çok detaylı çok e, fazla bir Üst çok evet, çok katmanlı, çok yoğun işler, ee, bunu bir şekilde nötralize etmek ve e, burada tabii Haldun'u e, davet etmem Herkese gerekiyor, doğrusu. tamamen onun e, tasarımıdır ve bence son derece etkili bir şekilde yan yana getirdiği işleri ve sergi bana soruyorsanız çok daha söyleyeceğini doğru söyler hale geldi. Hı. Ee, hani bütün bu şeyin içinde göz nereye odaklanırsa da orayı seçiyor. Hani bütün hepsi bir arada olsa da o bir aradalıklarını ayırabiliyoruz diye düşünüyorum. Birebir işleri de algılıyoruz dediğiniz gibi Hı -hı. ama bütün olarak da bir bütün resimmiş gibi mekanı çevrildiği için de insan kendini içinde bir bahçedeymiş gibi diyeceğim hissedebiliyor. Ne güzel onu, onu sağlayabildik. Tam, tam da dediğiniz gibi bir etki yaratmakta. Bir bahçe deymiş gibi. Hı hı. Ben onu bahçeymiş gibi değil de akvaryumun içindeymişiz gibi hı hı. algıladığımızı düşünüyorum bu e, açılış düzeniyle. Suyun içinde olmak daha. Hı hı. De, hı hı. De, daha evet. De, Peki, eee, var istediğiniz bir şey Çok çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> kadar? Biz teşekkür ederiz. E, 3 Ocak Cumartesi günü. 3 Ocak 3 Ocak cumartesi cumartesi cumartesi cumartesi. günü. Evet. Ellerinize sağlık. Çok çok, çok sağlık. Teşekkürler. teşekkürler. Çok memnun oldum.